Yaşlarım birikti, ağladım geceleri Sevişmeden geçen tüm günleri Bana kamçı vurdu sert darbeleri Beni acı değil namert özlemleri Hatıraların mavisinde sonsuzluğu Kendimle baş başayım, yaşamın tadındayım, Teninin kokusunda, yaşamın kıyısında Ölüm korkusunda, diğer dünyada Yaşlarım birikti, ağladım geceleri Mürekkebin nöker davası rap şey ho Rapinde vardı binde va demek denyo Aldın nefes, sen hep temel konluy Alın terimde laktan hep benim can can Benim adımın avarisi misafir oldun Yolumun tavana kadama çakı çıkardım Bakacak halde gözden akı çıkardım Buku çıkan rap ağla, kıçını kurdabağla Küffek üste dökü baba finger fingoya püffde Köfre karşı protez oldu kim bu can can amcı koğlu Ben yemekte bahçıken <Gülüyor> taklamak diyorjuna class ama to the man you giving the catna muscle bin da de demek ya aldın nefes senin hemen on line aldın nefis, terap, temel, ton, terimden, benim canca like giving the catna muscle that shay bin demek ya aldın nefes senin hemen on line aldın benim canca Lakin never let don vesaire what is Ne mi rapi soyan ite para döken elece süt ve dizeyim kaç kız örtünen saçlarına Gece konlu kurulu başsız puasa duman übleyin arzımı açtım anca yolu misafir et çağızım Red Bull'a rap kat uzayan eli çek şey çıkacak adama Kubarı basın atama yapın aya bakın adım atın alayım atamala atam Yedilen adam alaya komutan olsun Rap gibi nöker devası şey ha Rapinde var Çok rahat çıbala pantolonu çıkar toparla Paranı parla kadamı taradı kadın atın Devası rap'e tapındım Altı çamura bula ve rap oku farzı neydi? Kalemi neydi elime yağlı nami değdi Kelime kuramak uzmadın ama yapmak en trendi şey değil Yaşlarım Başka fanlar rap'i top ya meylemek Alın demekten ya nefes seni temel online aldın perimden attın hep benim canca